Yine Efendimiz buyuruyor, yedi şeye gelmeden evvel salih ameller işlemekte gayret edin, acele edin. Yoksa gerçekten siz, birincisi unutturan fakirlik, yani ibadeti, haram ve helal hudutlarını unutturan fakirlik. İkincisi az gran, azdıran zenginlik, Karun azdı, Karun salih bir kişiydi. Ve Musa selamın akrabasıydı. Onun zenginlik azdırdı. Azdıran zenginlik. Her şeyi perişan eden hastalık ve saçma sapan konuşan ihtiyarlık erzeli ömür. Ansın geliveren ölüm. Gelmesi beklenen en şerlisi deccal buyuruyor Efendimiz. Sopayı dikecek, meyve verecek ertesi gün. Birçok insan peşinden gidecek. Tabi daima fiili kıstas, bu ne kadar istidraçtır o, ne kadar kitap üstünde de şey içinde yani muktevası içinde. Yine efendim buyuruyor, kıyametten başka bir şey beklediğinizi sanıyor, kıyamet ise belaların en müthişi ve en zorlusu. Cenâb-ı Hak uksun uksum biyumil kıyami. buyuruyor. Yine sahâbi Efendimiz soruyor, müminin en akıllısı kimdir diye sordu. Efendimiz, ölümü en çok hatırlayan ve sonrasında en güzel şekilde hazırlık yapandır. ''İşte gerçek akıllılar bunlardır.'' buyurdu. Ayşe Validemiz anlatıyor, bir defasında cehennemi hatırlayıp Ayşe Validemiz mahzun oluyor. Resulullah diyor, ''Beni bu vaziyette gördü. Seni ağlatan mahzun eden nedir ya Ayşe?'' diye sordu. Efendimiz'e dedim ki, ''Cehennemi hatırladım da ondan çok mahzunlaştım. Sordum diyor Allah'a, ''Siz kıyamet günü aile Efradını hatırlar mısınız?'' dedim. Allah'a suç karşılığı ver. Üç şeyde, orada kimse kimseyi hatırlayamaz. Bir, bu mizanda ameller tartılırken, hemen yapmel miskâle zerredin hayran yere ve men yapmel miskâle zerredin yere. Zerrelerin bile tartıldığı bir an. İkincisi, kitabını oku denildiği zaman, yani hayat kasetini oku denildiği zaman, yani bir, bir kaset dolduruyoruz. Üçüncüsü de, bu sırat köprüsünde kurulduğunu herkes o cehennem üzerinden geçirilecek. Dünyadaki durumuna göre hızlı geçecek, ağır geçecek, zalimler ise aşağı atılacak. Bu üç yerde kimseyi kimseyi kimse kimseyi hatırlayamaz. Ya yaşıyor efendimiz. Bir de ibretli Ömer bin Abdülaziz'den bir hatıra var. Muhammed bin Kâb el-Kurazi şöyle anlatıyor. Bir zamanlar diyor, Ömer bin Abdülaziz Medine'nin de karşılaşmıştı. O zaman Medine halife değilken, o zaman yakışıklıydı, terü taze bir gençti ve bir bolluk içinde, bir e, heybetli bir haldeydi. Halife olunca diyor, yanına gittim diyor. iki buçuk senelik bir halifeliği vardır. İslam tarihinde en büyük imzayı atanlardan bir Allah dostudur. Beşinci halife derler kendisine. Daha sonra da halife olun yanına gittim, içeriye girdim, onu görünce şaşırdım. Yüzüne şaşkın şaşkın bakmaya başladım. Bana dedi ki, bu hayretin niye dedi, sordu. Ben de renginiz uçmuş, bedeniniz yıpranmış, saçlarınız ağırmış ve dökülmüş. Şimdi bu halde görünce eski halini düşündüm. Bu halde görünce hayretimi gizleyemedim dedim. Bunun üzerine bana dedi ki, bak kardeşim dedi, beni kabre koyduktan 3 gün sonra görsen kim bilir daha ne kadar çok şaşıracaksın. O zaman karıncalar gözlerimi çıkarmış. Gözlerim yanaklarını üzerine akmış. Ağzım burnum kanla irinle dolmuş. İşte o zaman beni hiç tanımayacaktın. Daha çok şaşıracaktın. Sen bunları bırak da bana Allah Resulünden hadis-i şerifler okut edediyor. Velhasıl benzer şeyler çok fıkralar. Cenab-ı Hak uyanıklık nasip eylesin cümlemize. Velhasıl la uksün bi yevmil kıyame, kıyameti unutturmasın. Amin. İnsan iki şeyi unutmayacak en mühim. Cenab-ı Hakk'ı unutmayacak, bir de faniliği unutmayacak. Onun için onu bu şekilde ihtiraslardan, birçok kaprislerden kurtulacak. Müminin endişesi var, kıyamet günü, acaba durumum ne olacak diye. Kafirde de endişe var, o da ya varsa diyor. Fakat varlığına, kainatta her şey varlığının deliliyle. Kıyametin olmasını her şey diliyle. Neye baksa ilahi Cenab-ı Hakk'ın e, kudret tecellisi. Yine Cenab-ı bu son nefes anımızı bildiriyor. Biz hepimizin başından geçecek. Kaf suresinde ölüm serhoşluğu gerçekten gelir de ey insan bu seni öteden biri kaçtığını şeydir denir. Sura üfürülür. İşte bu geleceği vaat edilen gündür. Yine Münafık'ın suresinde yine Cenab-ı son nefes anımızı bizi bildiriyor. Rabbim benim ölümümü yakın bir süreye kadar geciktirsen de sadaka verip salihlerden olsam demeden eve sadaka verin buyuruyor Cenab-ı Yani her şeyle sadaka. Vücudunun gücüyle, malıyla, canıyla her şeyle sadaka. Demek ki Efendimiz böyle salihler bile diyor, son nefesinde pişmanlık çekecek. Keşke daha öteye gitseydim, ibadetim, taatim... Vicdani duygularım, hizmetim daha öte olsaydı diye. Yani bu son an hepimizde bir pişmanlık olacağını ayet-i kerime bildiriyor. Yine Cenab-ı Hak o Gaşiye suresindeki kıyameti Cenab-ı Hak o şiddetiyle bildiriyor ki hazırlanmak. Gaşiye suresinde ilk ayetinde dehşeti her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi diyor Peygamber Ya yani Peygamber Efendimiz aslında bize dehşeti, Korkunçluğu her şeyi kaplayan kıyametin haberi sana geldi mi? O gün yüzler vardır zelildir, perişandır. O gün bir takım yüzler vardır ki onlar sevinçlidir, mutludur. E belası e, bize bir azametli, korkunç bir gün bildiriliyor. Bu dünyada huzur ela biz latatmün kulüp. Bir tek saadet yeri var. Kalbin Cenab'ül ki beraber olması. En çok çilelerden geçen peygamberler, toplumda en huzurlular, peygamberler. Efendim bunu en çok çile çemberine geçen, peygamberin kendisi olduğunu bildiriyor. En huzurlu insanlar arasında, peygamber içinde peygamber efendimiz. Taif'te taşlanıyor, huzurlu. Uhud'da en yakınları şehit ediliyor, huzurlu. Yedi yavrusundan altı yavrusu sağlığında vefat ediyor, huzurlu. En çok çile çemberinden geçen peygamber olduğunu bildiriyor. Hatta vefatı sırasında melek geliyor, Ya Resulallah, Allah Allah'ın selam var, istersen kıyamete kadar sana bir ömür ihsan edecek diyor. Efendimiz yok diyor, dosta diyor. Velhasıl Cenab-ı Hakk'ın takva istiyor. Diğer ifade tasavvuf diyelim. Bu takva kul Allah'a yaklaştıran yol. Ve bu Kur'an ve hayatın Kur'an ve sünnetin bütün hayata, hay, hay, hayata yansıması zaruretidir. En bu tasavvufta değişen şartlar karşısında kalbin tezsir ve hüzünden uzak kalması. Rad Cenab-ı Hak'tan, kul Cenab-ı Hak'tan razı olacak. Efendimiz o tebük seferinden dönerken küçük cihattan büyük cihada dönüyoruz dedi. Efendim sahabi bin kilometre gitti, bin kilometre döndü. Sabi'nin şekilleri değişti, saç çakal birbirine karıştı toz toprak içinde. Ya Allah bundan büyük cihat mı var dedi. Efendim evet dedi. Şimdi büyük cihada dönüyoruz. Dedi. Yani nefsimizin cihadını. Nefsani arzuları bertaraf etme, ruhani istidatlarımızı inkişaf ettirme. Fele <gülüyor> mahcura ve takva kat eflemenzek. İç âlemin temizlenmesi. Allah dostu olmaya üç engel vardır buyuruluyor. Birincisi kibir hali, benlik hali. Bu azameti ortaklık oluyor. Azameti ortaklık. İlahi azamete ortaklığa kalkışıyor. Yani bütün ihsan eden, lütfeden Cenab-ı Onun için hayatta bana çarpı atması lazım insanın. Ben yok. Allah'ın lütfudur. Cenab-ı Hak'ın ihsanı, ı, Hak ishanı, -ı Hak ikramıdır. İkincisi cimrilik. Bu da kendisinin olduğu zannediyor. Halbuki Allah'ın bir bir malzeme. Yani kendisinin olmayan bir mala sahip çıkıyor cimri. El-Mülkü Lillah, mülk Allah'ındır. O ne diyor mülk diyor benimdir diyor cimrinin hali. Halbuki yani Cenab-ı Hak cimriliği de yasaklıyor, israfı da yasak Gendiğini kendine toplama, kendine harcama yok. Bir muhteva içinde yaşayacaksın, üstünü Allah yolunda infak edeceksin. İkisi cimri olamaz Allah dostu. Üçüncüsü hamakat, ahmak olmaz. Yani bu da ruhani hayatın erimesi yani ruhani hayata iptal damgası vurması. Ya yani dünyayı tercih etmesi ahiretin karşısında. Bu üç kişi demek ki e, hamakat yani ruhani hayatın bir enkazı olmuş oluyor. Kibirli, benlik sahibi Allah dostu, cimri Allah dostu olamaz. Hamakat, ahmak Allah dostu olamaz. Peki bu cömertlik nasıl olacak, benlik nasıl olacak, benlikten kurtuluş nasıl hamakat nasıl olacak? Ve sahabeye baktığımız zaman sahibide hiçbir zaman ben yoktu. Ya Rabbi, devamlı Ya Rabbi sen diyordu. Kardeşim senin olsun diyordu. Ee, kendisini izafe etmiyordu. Sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Mekke fethine girerken devenin üzerinde bir secde halindeydi. Cimrilik Allah koru bu da çok ayrı bir felak. Kökü bunun da cehennemde. Cimrilik nasıldır? Sahvet nasıl? Bunun zıtlı sahvetli kul cömert olacak. Cömertlik nasıldır? Bunu işte Eshab-ı görüyoruz. Yani ben cömertim. Topluma bakarak ben cömertim demek doğru değil. Sabiye bakarak ben cömert miyim, değil miyim? Hamakat bu da etrafa bakarak ben ben nasılım değil. Sabinin nasıldı? Dünya ile ahiret karşı karşıya geldiği zaman sabinin durumu ne şekildeydi?